Hayat şahsidir ve imzalar kişiye özeldir. Bugün imza atıyoruz herhangi bir evraka ve o bizi temsil ediyor. Eskiden mühürler bizi temsil ederdi. İmza yerine mühürler kullanılırdı. Mühür ta Hz. Yusuf zamanında olduğuna dair tarihi kaynaklar bize gösteriyor. Bir taraftan dünyanın en meşhur mührü Hz. Süleyman'a izafe edilen ve yüzüğünde taşıyan haşıdığını bilinen üzerinde bugünkü Davut Yıldızı diyebildiğimiz Yahudi devletinin yıldızı olan iki üçgen iç içe geçmiş şekilde duran yüzüktür. Bu yüzük güya Allah'ın yüzüncü adı olarak yüzüğün üzerinde nakşedilmiştir. O yüzden Hazreti Süleyman cinlere ve rüzgara hükmedebiliyordu cinlere ve rüzgara yüzük sayesinde hükmet yani Allah'ın yüzüncü adı sayesinde duaların kabul edildiği az sayesinde hükmettiği için de Barbaros Hayrettin Paşa'nın sancağının üzerinde aynı şekil vardı. Yani iç içe geçmiş iki üçgen, Davut yıldızı. Böylece Barbaros Hayrettin Paşa prevezi Deniz Zaferi'nde rüzgara hükmedebildiğini gösteriyordu bize. Bir taraftan Davut yıldızının bugünkü siyonizmle alakası aslında İslam ülkelerinde daha fazla kullanılan bir sembol olmak dolayısıyla mimari figürler o haline getirilmiştir. Mesela binaların kilit taşları daima iki üçgen şeklinde yapılır. Camilerin kapılarında mutlaka iki taraflı iki davut yıldızı bırakılır. Çünkü inanılır ki Allah'ın yüzüncü adının bulunduğu yere şeytan girmez. Camilerin kapısına da iki taraflı, iki kanada bunları işlediğiniz zaman caminin içerisinde en girmemesi gereken yerdir. Gel gelelim bizim camilerimizde. Şeytan kalplerimizde biz götürüyoruz. O da ayrı bir şey. Efendim, aslında yüzük mühür halinde kullanılmaya Osmanlılar döneminde başlanmış. Yani ya yüzüklerine kendi isimlerini kazmışlar, ya boyunlarında taşımışlar. Padişahın bir mührü hümayunu vardı. Mührü hümayunun birini padişah kendisi taşırdı. Üç tanesinde birini vezir azam, birisini has odabaşı, birisini de kadın efendi taşırdı ki devletin işleri yürüsün ödemeler yapılabilsin diye. Padişahın bizzat kendi taşıdığı fermanlara basılır. Vezir tarafından da pençeler haline getirilerek fermanlar ona göre hazırlatılır idi. Padişahın mührünün dışında halkın da mühürleri vardı ve halk mühürlerinin üzerine yazı değeri güzel olan, şiir değeri güzel olan, estetik bakımdan güzel olan pek çok mühürler kazdırılardı. Gerçekten bazıları akik üzerine, bazıları gümüş üzerine, bazıları diğer taşlar üzerine o kadar çok müzelerde yüzükler ve yüzük halinde mühürler vardır ki tabii ters yazılır, basıldığı zaman düz okunur şekildeydi. Mesela tarihimizden birkaç mühür örneği. Şair Baki'nin mührünün üzerinde fanist cihan, dero ve fanist, baki hemeos cümle fanist yazılıdır. Farsça bir beyit. Yani dünya fanidir. Dünyadaki her şey fanidir ve dünyada vefa yoktur. Baki olan sadece odur. Kendi adı da Baki olduğu için. Geri kalan her şey fanidir manasına. Sadrazam Ali Paşa'nın mühründe Hak ol ki huda mertebeni eyleye ali yazılırmış. Yani Ali Paşa'ya Hak ol ki yani başını toprağa koy ki Allah mertebeni yükselsin yüceltsin manasına. Durmuş isimli bir zatın mühründe ise lütfu hakka dayanmış Durmuş. Ne kadar anlamlı. Lütfu hakka dayanmış Durmuş. Dayanıp durmuş. Her şekilde anlayabilirsiniz. Bizim Kumbara Ahmet Paşa dediğimiz Boneval'in mühründe ise Dini İslam'dır atayı müteal, ulu nimet sana Ahmet Buneval Ahmet Buneval yani bu nimet sana ulu bir nimettir İslam diniyle müşerref oldun şeklinde yüzüğünde bir mühür olarak bunu taşıyor Ama öbür taraftan Ahmet Boneval adını Kont de, de Bonevali orada taşımış oluyor Bugünkü mühürler müzelerde görülmeye değer şeylerdir